45. Bölüm Resulullah'ın Kur'an'ı kendiliğinden uydurduğu, Allah kelamı diye insanları kandırmaya çıktığı yaygarası çıkartıldı. Bu bir iftiraydı. Onun yalan söylemediğini biliyorlardı. Küçük yaşından beri pek yakından tanıdıkları Resulullah'ta, doğruluğun, dürüstlüğün kimselerde bulunmayan bir utanç duygusunun bulunduğunu pek çok defa tecrübe etmişlerdi. Kur'an uydurmaysa bu işi hemen oracıkta bitirivermek mümkündü. Nitekim Allah Teala gönderdiği bir ayetle bu konuyu açıklığa kavuşturdu. Ey Resulüm de ki: "Yemin olsun eğer insanlar ve cinler bu Kur'an'ın benzerini meydana getirmek üzere toplansalar, birbirlerine yardımcı olsalar, yine onun benzerini meydana getiremezler. Nebi Ekrem'in tebliğ Kur'an'a uydurmadır, insan sözüdür diyenlere, hakka ve adalete yaraşır şekilde bir imkan açılmıştı. Onun benzeri olan bir sözü söyledi mi, iş bitecek, artık dava sona erdirilmiş olacaktı. Allah kelamıdır diye takdim edilen bu sözler Arapçaydı. Kendileri ise Arapçayı en mükemmel şekliyle biliyor, edebiyatına vakıf bulunuyorlardı. Şiir söylemek hem gelişi güzel, alelade şiir değil, duranı coşturacak, koşturanı durduracak, kavga çıkaracak yahut, Kavganın önünü alacak derecede müessir şiir söylüyor, hitabeler söylüyor, nesir ve nazım olarak önlerine gelen edebi bir ifadenin tenkidini yapabiliyorlardı. İçlerinde ünüşamdan Yemen'e ulaşan büyük şairler yaşıyordu. Onlara söylenecek birkaç tatlı ve takdir dolu söz, bağışlanacak birkaç tane kızıl renkli deve bu büyük meseleyi halletmeye yeterdi. Ebu Cehil'e müjde götürüldü. Şayet Kur'an'ın benzeri olan bir söz hitabı ortaya konulursa bu iş bitebilir denildi. Fakat bu müjde onu güldürecek yerde başının aşağı düşmesine sebep oldu. Ebu Süfyan'ın sesi kesildi. Ahnes bin Şerik önüne bakmayan mecbur kaldı. Ben size Muhammed'in söylediklerinden daha güzel masalları anlatırım diyen Nadır bin Haris dilini ağzında hapsetti. İnsanlar ve cinler bir araya gelse, biri diğerine yardımcı olsa, yine de bu Kur'an'ın benzerini meydana getiremez mi deniliyordu. Nedenmiş bakayım o diyerek elini kolunu sıvayıp daha güzel bir nesir veya Nazım ortaya koyuverene kim ne derdi? Ama buna kimse cesaret edemezdi. Dağ yerinden oynatmak, okyanusları yüzerek geçmek belki mümkün olurdu. Ama o duyduğu kelamın benzerini ortaya koymak... İmkansızdı. Böylece yapılan meydan okuyuş, cevapsız bırakılmış, ben varım diyen bulunmamıştı. Bu arada Fil Suresi indi. Rabbinin fil ashabına nasıl yaptığını görmedin mi? Onların hilelerini boşa çıkarmadı mı? Onların üzerlerine sürüler halinde kuşlar gönderdi. Kuşlar onlara pişkin tuğladan taşlar atıyorlardı. Neticede onları ekin yaprağına çeviriverdi. Bu ayetleri duyanların hayalinde 46-47 yıl evvel meydana gelen korkunç hadiseler canlanır gibi oldu. 60 bin kişilik koca ordunun birkaç dakika içinde tepelerinden yağmur gibi yağan ufacık taşlarla mahvedilişi, önlerine takıp getirdikleri filin Kabe tarafına yürüme işi ve benzeri bir sürü hadise. Kubas bin Eşe o zamana ait hatırasını şöyle anlattı. ''Annem beni sırtıma aldı. Ordunun mahvolduğu yere gittik. Filin dağlık bozulmak üzere olan yeşilimsi pisliğini hala görür gibiyim.'' Resulullah'ın karşısında acı bir mağlubiyet alan Mekkeliler bunun acısını nasıl çıkaracaklarını düşünüyorlardı. İbn-i Ebi Kepşe, sizi ömrünüz boyunca yapamayacağınız bir işi yapmaya çağırmak suretiyle rezil etti. Siz de onu kıyamete kadar yapamayacağı bir işi yapmaya çağırın, böylece o da sizin karşınızda mağlubiyeti kabul edecektir denildi. Hemen öteden beridir teklif gelmeye başladı. Acele etmeyin. Öyle bir iş olsun ki ondan daha olmazı bulunmasın. Keşke şunu teklif etseydik denilmesin denildi. Bu da haklı bir sözdü. Başlar eğildi, zihinler şeytanlara taş çıkartırcasına çalışmaya başladı. Acı yürütsün, suyu yokuşa akıtsın gibi teklifler itibar bulmadı. Daha olmaz, en olmaz neyse o bulunacak deniliyordu. Sonunda Ebu Cehil başını kaldırdı. Ayı ikiye bölsün. Biri bir tepenin, diğeri bir başka tepenin üzerine gelsin. Daha sonra tekrar birleşip eski haline alsın, dedi. Bu teklif yüzlere bir gülümseme getirdi. Kimse bundan daha zor bir teklifte bulunamazdı. Gökte duran, Ulaşılması mümkün olmayan aya da hüküm geçmezdi diye, Velid Ebu Cehil'i takdir etti. Aferin sana ya amr. Kimse bundan daha güç, daha olmazını bulamayacaktı dedi. Şimdiden i̇bn Ebi Kepşe'nin mağlubiyetini görür gibiyim diyordu Ümeyye. Eğer bu defa da bizi mağlub ederse dedi Utbe fakat Velid onun sözünü kesti. Hayır ya Utbe bu defa galibiyet onun olmayacaktır artık emin olabilirsin. Gözleri Ebu Cehil'i buldu. Teşekkür ederim amcacığım. Ebu Leheb bulduğu bu olmazların en olmazı tekliften dolayı Ebu Cehil'i kutladı. Böylece manasız, lüzumsuz bir dava sona erecek ve sen Haşimiler için yüz karası olan bu peygamberlik hikayesine son vermiş olacaksın. Başta ben olmak üzere bütün Haşimiler sana minnettar kalacaktır. Bunu böyle bilesin ya Amr. Bu toplantı Mekke'den 3 mil kadar uzakta bulunan Mina'da yapıldı. Risalet tahtının en son ve en büyük sultanı Efendimiz de o gün Mina'da bulunuyordu. Artık teklifin ona arz edilmesi lazımdı. Haber gönderildi ve görüşmek istedikleri bildirildi. Habibi Hüda bu daveti kabul ederek onların yanına geldi. ''Bize senin peygamber olduğuna açıkça bir delil lazım.'' dediler. ''Nedir istediğiniz?'' ''Ayı ikiye bölmeni istiyoruz.'' dedi Ebu Cehil. ''Parçalardan biri Ebu Kubeys tepesinin, diğeri de Kuaykağan tepesinin üstüne gelsin. Böylece görmek istiyoruz ayı. Herkes böyle gördükten sonra tekrar birbirine yaklaşsın ve birleşsin. Eğer cidden peygambersen bunu yaparsın. Değilse bu hikayenin burada bitmesi lazım.'' bir Ekrem aleyhisselam, ''Peki Allah Teala bunu size istediğiniz gibi gösterirse ne olacak? O zaman benim gerçekten peygamber olduğuma inanacak mısınız?'' ''Elbet.'' ''O halde Rabbimden niyaz ederim.'' Ebu Cehil ilave etti. ''Ancak bu teklifimizin hemen bu gece olmasını istiyoruz. Bir başka gece değil.'' Toplantı sona ermişti. Resulullah aleyhisselam uzaklaştıktan sonra Ukbe bin Ebi Muayit endişesini açıkladı. ''İstediğiniz mucizeyi gösterdiği takdirde iman edeceğimize söz verdin ya Amr. Bu sözler endişe doluydu. ''Daha açıkçası'' dedi ümmeyye. ''Şayet ayı ikiye ayrılmış halde gösterirse gerçekten ona peygamber diye inanacak mıyız?'' ''Hiçbir zaman'' diye karşılık verdi bu cehil. ''Hiçbir zaman o bizim istediğimiz yapamayacak, teklifimizin altında ezilecek ve bu mesele burada.'' Ayağını yere vurarak tekrarladı. İşte burada kapanacaktır. Mina toprakları ebediyete kadar bizim zaferimizin şarkısını söyleyecektir. Ve biz onun peygamber oluşuna asla inanmayacağız asla. Her tarafta bir sabırsızlık, bir heyecan çöktü. Müminler böyle bir teklifin yapıldığını duymuş, allah Teala'ya iltica etmiş, ona sığınmışlardı. Allah'ım, sevgili peygamberimize yardımcı ol. Bu dua alınan her nefeste, atılan her adımda tekrarlanır gibiydi. Diller konuşmuyor, dudaklar kıpırdamıyor, kalpler her zamanki riyakarlıktan uzak bir samimiyet ve heyecanla yordukları bu duaları dudaklara uğratmadan Rabbül Alemi'ne arz ediyorlardı. Kalplerde olan her türlü esrarı olduğu gibi bilen Güce Mevla'ya. Müşrikler bayram yapar gibiydiler. Başlar her zamankinden daha dik ve mağrurdu. Birkaç saat sonra alınacak büyük galibiyeti daha şimdiden kutluyorlardı. Son son ve ezici darbe, kahredici vuruş bu gece vurulacak, bu gece i̇bn Ebi Kepşen'in de onun yolunda gidenlerin de hesap defterleri dürülecekti. Bu defa Amr bin Hişam fena sıktı yumruğunu. Köşeye öyle sıkıştı ki bu defa elden kurtulacağı yok. Hiç acelesi olmayan güneş her zamanki gibi vaktinde battı. Ortalığa alacak karanlık çökerken doğu tarafta hafif bir aydınlık belirdi. Daha sonra 14'ünü henüz aşmış olan ayın yavaş yavaş görünmeye yükselmeye başladığı görüldü. Büyük heyecan dalgası şiddetini daha da artırmış nefesler sıklaşmış Yüreklere, ağızlara kadar sokulmuştu. ''İşte, ay doğdu. Doğma ne demek? Görüyorsun, bir adam boyu yükseldi bile. Bak şimdi seninki eline bir kılıç alacak, çaldığı gibi ikiye bölecek ayı. Sonra ikisine de birer tekme vuracak. Biri bir tarafa gidecek, diğeri öbür tarafa. Sonra bir ıslık çalacak. Gelin aslanlarım diyecek, onlar da koşup gelecekler.'' Bu konuşmaları gülüşmeler takip etti. Ebu Cehil, Ebu Süfyan, Ebu Leheb, Berit, Nadir gibi küfrün elebaçısı durumunda olanlar yerlerinde duramıyor, oradan oraya gidiyor, konuşmaları takip ediyorlardı. Müzik Gökyüzünde tek bulut yoktu. Güneşin batmasıyla sağdan soldan birer ikişer görünmeye başlayan yıldızlar sayılamayacak dereceye ulaşmıştı. Sanki onlarda iman ve küfür arasında meydana gelecek büyük karşılaşmayı gökyüzünden takibe çıkmışlardı. Ay, her şeye rağmen sakin. Biraz sonra kendisi üzerinde meydana gelmesi istenen büyük hadiseden habersiz. İhtişamlı fakat nurlu görünüşüyle dünyayı zifiri karanlıktan kurtarmasının mutluluğunu duyuyordu. Sayıya gelmez asırlardan beri Allah'ın takdirine boyun eğerek iyi kötü pek çok insana zamanı göstermiş, bazen incecik bir hilal, bazen yuvarlak bir tepsi şeklinde tecelli etmiş, bu arada güneşin ziyasından mahrum kalan, zifiri karanlığa dalan insanlara bir gece lambası görevini yürütmüştü. İlk insanın yaratılmasından beri devam eden iman ve küfür kavgasını yıldızlarda o da gökyüzünden takip etmiş. Başkaldıran, zulüm ve haksızlık yapan, insanlık hududunu aşan, Yüce Mevla'ya karşı gelmek küstahlığında bulunan bir nice kavmin mahvolmasına şahit olmuştu. Suda boğulanları, kasırgalarla helak olanları, şiddetli sarsıntılarla yerin dibine geçirilenleri, korkunç seslerle hayatlarını kaybedenleri biliyorlardı. Her biri peygamberlerinden mucize istemiş, inanmamış ve başlarına belaları satın almışlardı. Ama eski ümmetlerden hiçbiri ayın bölünmesini istemeyi hatırından, hayalinden geçirmiş değildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Rabül Alemin'in sonu gelmez rahmet ve merhametine nihayetsiz kerem ve ihsanına bel bağlamıştı. Büyük bir tevekkülle neticeyi bekliyordu. Kendisini peygamber olarak gönderen Yüce Allah elbet yardımcısız bırakmayacak, elbet müşriklere karşı sevgili Resulü'nü utandırmayacaktı. Etrafta geniş tertibat alınmıştı. Galibiyet yüzde yüz elde edilmiş demekti. Biraz sonra artık pes ediyorum. Bu peygamberlik hikayesi de burada bitmiş olsun diyecek olan Muhammed bin Abdullah'a ve diğer müminlere karşı harekete geçilecek, onlara adam akıllı bir ders verilecekti. Bu arada ay epeyce yükselmişti. Bir anda eller gözlere gitti. Yırtarcasına ovuşturdu ve tekrar baktı. Ay gerçekten ikiye bölünmüş gibiydi. Arasına bir bıçağın rahatça girebileceği kadar bir yarık bile görünüyordu. Ebu Cehil sendeler gibi oldu. ''Nadr, nadr'' diye kekeledi. Nadr can sıkıntısı için de cevap verdi. ''Kör değilim görüyorum.'' Gözlerini silip tekrar tekrar bakanlar, yanılmadıklarını anlıyor... ...bu arada her iki parçanın birbirinden gittikçe ayrılmakta, uzaklaşmakta olduğunu görüyorlardı. İkisi aynı hızla ilerliyor, aynı hızla birbirinden uzaklaşıyordu. İnkarı mümkün olmayacak şekilde... Birbirinden ayrı iki parça ay vardı gökyüzünde. Ayrılış üzerinden geçen her dakika onların daha da uzaklaşmalarını sağlıyordu. Müşrikler sarhoşa dönmüşler ne yapacaklarını şaşırmışlardı. Ağızlarını bıçağın değil kılıcın açması bile mümkün değildi. Nihayet... Parçalardan biri Ebu Kubeys'in diğeri de onun karşısındaki Huaykağan tepesinin üzerinde göründüğü zaman Resulullah yanındakilere ''Şahit olun'' dedi. Daha sonra hemen yanında bulunan iki kişiye ismiyle hitap ederek ''Ey Ebu Seleme Abdullah bin Esed! Ey Erkan bin Erkam! Şahit olun!'' diye seslendi. Daha sonra iki parça birbirine göneldi. Gittikçe ağır ağır yaklaşıyorlardı. Nihayet bir adımlık, bir karışlık mesafe kaldı. Bir bıçağın ancak sığcağı bir yarık göründü. Daha sonra o da görünmez oldu ve eski halini aldı. Bu mucize... Hakkın galibiyetiyle sonuçlanan tam bir meydan muharebesiydi. Resulullah Efendimiz onlara verdikleri sözü hatırlatarak iman etmelerini teklif ettiyse de faydası olmadı. Mükemmel bir galibiyet beklerken uğranılan kesin mağlubiyet müşrikleri fena halde sarsmıştı. Bu şaşkınlık ve sarsıntıdan ilk kurtulan yine Ebu Cehil oldu. ''Gördünüz yaptığı sihri. Mükemmel bir sihir. Önüne geçilmez bir sihirdir bu.'' Avazı çıktığı kadar bağırıyordu. İşi şarlatanla vurmaktan başka yapacak bir şey yoktu. Ev sahibini bastıran Yavuz hırsız rolünü pek güzel, pek başarılı şekilde icra ediyordu. ''Ayın yarılması falan yok. O gökyüzünü boyadı. Sizi sihirledi. Olmayanı olmuş gibi gösterdi.'' Aslında zayıf durumda olan müminlerden çıkıp da onun yakasına yapışacak. Hani sen iman edeceğine söz vermiştin. Tez imana gel yoksa diyecek kimse yoktu. Ebu Cehil Resulullah'ın karşısına dikildi. Mükemmel bir sihir bassın. Önüne geçilmez bir sihir yaptın ve bizim gözlerimizi boyadın. Olmayanı olmuş gösterdin. Lata ve Uzaya bin defa yemin ederim ki, şu cihanda senden üstün sihirbaz yoktur. Ama birkaç gün sonra yalancı olduğun ve bizi aldattığın meydana çıkacaktır. Bizi sihirlediysen çevre halkını da sihirlemiş olamazsın. Dışardan gelecek yolculardan araştıracak ve bu kadar adamı aldattığını ortaya koyacağız, dedi. Nihayet yolcu kabilesi geldi. Hoşbeşten hemen sonra ayın yarılması konusu açıldı Ebu Cehil. Muhammed bin Abdullah bizim gözlerimizi boyadı. Sizden o gece böyle bir şey görüp görmediğinizi öğrenmek istiyoruz dedi. Dedi ama pişman oldu. Onlar da böyle bir hadiseye şahit olduklarını, yarılma hadisesini, bütün tafsilatıyla gördüklerini anlattılar. Bu anlatış... Ebu Cehil'i dövmekten daha kötü hale soktu. Ruhen ezilmiş, erişan olmuştu. Taş taşısa bu derecede yorulmazdı. İstiyordu ki böyle bir şey söylesinler, o da gitsin Resulullah'a alabildiğini hakaret etsin ve bu işi bitirmesini söylesin. Bir sihir, bu büyük bir sihir demekten öte bir şey söyleyemedi.'' Semavatın ötesinden gelen Cibril, Resulullah'a Cenab-ı Hakk'ın selamını getirdi. Bu hadiseyle ilgili olarak şu ayetleri onun kalbine bir nakış gibi işledi. Vakit yaklaştı ve ay ikiye bölündü. O müşrikler bir mucize görseler ondan yüz çevirirler. Ve bu devamlı, kuvvetli bir sihirdir derler. Böylece onlar ayetleri yalan saydılar. Kendi arzularına uydular. Halbuki Allah'ın vaat ettiği her işin ve emrin bir hakikati vardır. Yemin olsun ki onlara inkardan alıkoyacak ibret dolu haberler, kıssalar gelmiştir ki bu haber ve kıssaların her biri apaçık, mükemmel bir hikmettir. Fakat bu korkutmalar fayda vermiyor. O halde ey Resulüm! Onlardan yüz çevir. Aydınlığa Doğru programımızın 45. bölümünü dinlediniz.